Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin. İlahi ve middin. Ama ba'd. Ba'bu kera'ati temenni l-maut. Bi sebebi durrin nezale bihi ve la'se bihi ve la ba'se bihi li khawfi l-fitneti fi'l-din. Tabi İmam Nebi Rahimahullah da diğer alemler gibi. İmam Bukhari'nin de men hecibu. Ne yapıyor? fıkhını hadislerden önce koymuş olduğu başlıklarda bize beyan ediyor. Diyor ki bu bapta, kişinin diyor başına gelen bir musibetten dolayı ölümü temenni etmesinin kerah, kerahiyet olması, mekruh olması babı. Şayet diyor, dinden dolayı, dinini yaşamaktan dolayı fitneye düşecekse, bir kimsenin diyor bu manada ölümü temenni etmesi nedir? Az sonra gelecek hadislerde, bu şartlarla, bu kayıtlarla caizdir. Yani mutlak olarak Başına bir musibet geldi, bir bela geldi, artık bazıları ne yapıyor? Genelde duyuyorsunuz, Allah'ım artık emanetini al diyenler var değil mi? Allah'ım sen artık benim canımı al. Bu doğru bir şey değil. Hele hele dünyevi musibetler için hiç doğru değil. Dünyevi musibetler için başına adamın iflas gelmiş, çocuğu ölmüş, trafik kazası olmuş. Yani aslında Müslüman bununla karda. Yani Müslümanın hayatta kalması onun için bir kar son rivayetlerde gelecek. Bir tane estagfirullah dese, bir tane subhanallah dese ne olacak? Ahirette karşısına çıkacak. Onun için Aleyhisselam'ın Sizlerin en hayırlısı kimdir? Hayırlı olanlarınız. Ömrü uzun olup ameli salih olan, güzel olan kimselerdir. Yani ömrün uzunluğu ile birlikte amelin neyi? Bu çok büyük bir hayır arkadaşlar yani. Birisi 30 sene yaşamış, 15 tane Ramazan tutmuş. Birisi 90 sene yaşamış. 75 tane 80 tane Ramazan tutmuş. Elbette ki bu çok büyük bir hayır onun hakkında. İlk hadis Ebu Hurayr hadisi. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal la yetemenne ahadukum el -maut. Sizlerden kimse ne yapmasın? Ölümü? İstemesin. i̇stemesin. İmmâ muhsinen feleallahu yezdâd. Aleyhisselatü vesselam bakın bize bir akli bir çıkarım getiriyor. Diyor ki ya diyor bu adam muhsin İtaatkar Allah'a ibadet eden bir kimsedir. Böylece ölüm istemediği için hayatta kaldığı sürece ne yapar? Fezdad ihsanında ziyade eder. Hayırlarını ne yapar? Devam eder. Ve inne musian ya da günahkar bir insandır. Kötülükler yapan bir insandır. Fele <gülüyor> allahu ne diyor? Yestaatibu. Ya'tadiru, يتوبو, tövbe eder. Mazeret Allah tarafından mazeret umar. Yani her halükarda sen niye ölümü temenni ediyorsun? Öyle değil mi? Ya hayatında bakıldığında namaz kılan, cemaate giden, oruç tutan bir insansın. Ölümü isteme. Hayatta kaldığın sürece bu hayırları yapmaya devam ettiğin için karşına bu hayırlar çıkacak. Yahut günahkar bir insansan bile ne yapacaksın? Mazeret sunarak Allah-u Teala'dan tövbe dileyeceksin. Tabii şey çok önemli arkadaşlar. Yani başa gelen musibetlere sabrın çok büyük mükafatları var. En büyük mükafatı nedir? Günahlara kefaret olması. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de böyle buyuruyor mu? ma yufi's sabirun bi gayri hisap. Yani sabredenlere ecirleri Allah Teala böyle buyuruyor. Karşılıkları bi gayri hisap. Hesapsızca verilecek. Yani bilmiyoruz bunun karşılığını. Bakın. Yani sabrın şeyi çok büyük, mükafatı çok büyük. Başına bir musibet geldi, sabır edeceksin. İkincisi de dediğimiz gibi yani hem günahlara keffaret oluyor hem de sabır göstererek insan ne yapıyor? allah Teala'nın onu hazırlamış olduğu büyük mükafatlara, büyük ecellere nail oluyor. rivayetinde ise Ebu Hurayra rivayet ediyor bunu. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yetemenne ahadukumul mavut Sizlerden kimse ölümüne yapmasın istemez. Ve la yed'u bihi min kabli en ye'tiyehu Ölüm kendisine gelmeden önce ne yapmasın? Ölümün gelmesi için dua Dua Etmesin. Ölümü çağırmasın. اِنَّهُ اِذَا مَاتَ اِنْ قَطَعَ Zira insan ölürse اِنْ Onun ameli kesilir. Bitti artık. اَنْ لَيْسَ Ne diyor Allah-u Teala? اَنْ لَيْسَ لِلْا اِنْسَانِ İnsan için kabirde, insan için mahşerde, insan için ahirette ne vardır ancak اِلَّا مَا سَعَ Dünyada çalıştığı, yaptığı o vardır. Başka bir şey yok. وَاِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ اَمْرُهُ اِلَّا خَيْرًا Diyor ki Mümin olan kimsenin bir özelliği de budur. Bakın. Müminin hayatının uzun olması, hayatının devam etmesi onun ancak neyini arttırır? Hayırını arttırır. Diyor. Ama münafık olan bir kimse için bu böyle değildir. Hayatta kaldığı süre cevap mısın ki günahlar habire, ne yapıyor? Çoğalıyor. Bizler de kendimize düzen vermeliyiz. Kendimize bakmalıyız. Bakın çevremizden, ailemizden çok insan yanı, ayrılıp gitti bu dünyadan. Bizlere allah Teala ne yaptı? Bir ömür verdi, bir süre verdi, bir müddet verdi. Biz bu süre içinde, müddet içinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ömrünün kendisine hayırlar getirdiği kimseler miyiz? Yoksa ömrünün kendisine şerler getirdiği bir kimse miyiz? Yani geçen seneye baktığında hayatında olmayan günahlar, hayatında olmayan haramlar bu sene varsa demek ki sen nesin? Ömrünün sana hayır getirdiği müminlerden değilsin. Ömrünün sana şer getirdiği kimselerdensin. O zaman ne yapmak gerekiyor? İnsanın kendisine düzen vermesi gerekiyor. Korkması gerekiyor. Sahabeler de zaten korkuyorlarmış. Az sonra cevap da gelecek. Nakledeceğiz. Yani sahabelerden aktarılıyor. Biliyorsunuz onlar İslam'ın ilk döneminde aç yaşamış. Yani yemeğe muhtaç olan insanlardı. Ülkeler fethedilince, ganimetler gelmeye başlayınca, zenginlik de gelmeye başlayınca Sofralardaki yemekleri görünce kimisi ağlarmış. Daha önceki rivayetlerde görüyorsunuz. Ne diyor sahibe? Vallahi diyor, ecrinin karşılığını almadan öbür dünyaya giden sahabeler kimdir? Diyor musab bin Nüme gelir. Bak, öldüğünde diyor nasıl öldü? Kefeni örtmüyordu. Üstünü örtüyorduk, altı açık kalıyordu. Altını örtüyorduk, üstü açık kalıyordu. Yani diyor bu dünyada yapmış olduğu salih amellerin karşılığını dünyada görmedi, Allah ona karşılığını vermedi. Hepsini nereye sakladı? Ama biz diyor, sabahı korkuyorken biz ise diyor, ne yaptık? Fetihler gördük, kanimetler gördük, bunların hepsini hayatımızda gördük. Korkuyorum ki bunların hepsi ne olur? Allah Teala'nın ahirette vereceği, vaat ettiği şeyleri bize dünyada peşin olarak erken olarak vermesi baba bundan olur. Ola diyor ahirette ne yaparız? Süsran olarız. Yani bu bir korku. İnsan bundan korkması lazım arkadaşlar. Evet. Allah Teala'nın kendine vermiş olduğu nimetler bazen ne olabilir? istidraç olabilir. Bunun da en büyük istidraç olup olmadığını öğrenmenin delili terası nedir? Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselam Allah Teala kuluna işlemiş olduğu günahlara rağmen veriyorsa bilin ki o nedir? İstidraçtır. Hadis sahih hadis. yani Günah işlememize rağmen günahlarımızla birlikte hala her şey yolunda gidiyorsa hala her şey güzel gidiyorsa demek ki burada ne var bir problem var. Selef böyleymiş. İmam Ahmet İbni Anbel'in etrafında toplanan, ondan hadis alan, e, ilim talep eden öğrencileri İmam Ahmet İbni Anbel görünce korkuyormuş. Diyormuş bu Subhanallah istidracı olabilir. Yani insanların bana olan bu kabulü, insanların ona olan sevgisi ne olabilir? İstidracı olabilir diye İmam Ahmet İbni Anbel ne yapıyor? Kendisinden korkuyor. Onun için geçen derslerde söylemiştik. İmam Ahmet İbni Anbel'in tercümesine baktığınız zaman ne diyorlar? İmamın fi sünnette imamdır imamın fı zühd imamın fil fakr ibadete imam her şeyde imam subhanallah evet enes radıyallahu an rivayeti diyor ki qala Rasulullah resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yetamanna yan ahadukum el mevt li birisinin başına gelen isabet eden bir musibetten dolayı ne yapmasın kimse Ölüm istemesin in kanela budda failen İlla da ölümü temenni edecekse, başına gelen bir sıkıntıdan dolayı, musibetten dolayı sabrı tükendiyse, tahammülü yoksa ne desin? Diyor ki, Allahümme hiyini mâ kânetil hayatu hayran li Allahümme hiyini mâ kânetil hayatu hayran li. Allah'ım hayatta kalmam benim için hayırlı olduğu sürece ne yap beni? Yaşat ve tevaffani eğer كانت الغفاه خيرًا <لِه> eğer ölüm benim için hayırlıysa ne yap beni öldür bakın illa böyle bir dua etmek istiyorsa bir kimse ne yapması gerekiyor dilini bu şekilde terbiye etmesi gerekiyor çünkü insanoğlu kızgınlık anında ne yapabiliyor Alevet ve Seraman diyor ki sahabe gelip bana nasihatte bulundu ey Allah'ım diyor ki la takadım bir daha la takadım bir daha la takadım başka bir İki geliyor, diyor ki, La تَغْضَبْ وَلَكَ cennet. Eğer öfkelenmezsen sana ne olur? Mükafat olarak cennet olur. Onun için gazap, öfke, insanı ne yapabiliyor bazen? E, yanlış şeyler söylemeye itebiliyor. Yahut da dediğim gibi, başa gelen bir sıkıntıdan dolayı, üzüntüden dolayı, ölüm isteyebiliyor insan. Yani ben duyuyorum bazen, çevremdeki insanlardan. Adamın işleri kötü gitmiş. Diyor ki, Allah'ım diyor, emanetini al. Allah'ım diyor, benim canımı al artık. Yeter cahilce bir söz Aleyhisselatü Vesselam'ın da öğrettiği gibi yani. Sen ya hayır, hayır sahibi bir insansın dünyada kalarak hayrını arttıracaksın ya günahkar bir insansın tövbe ederek ne var? tövbe kapısı hala ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? tövbe ne zamana kadardır? gırtlaktan ruh hırıldayana kadardır o hırıldama sesi gelir ruhun çıkma sesi artık orada ne var? tövbe biter Sen, onun için şu anda çok şanslı bir insansın şu anda hepimiz çok şanslı insanlarız çünkü allah Teala bize ne yapmış? Şu anda bakın tevbe etme fırsatı vermiş. Hayattayız. Salih ameller işleme fırsatı vermiş. Onun için ne yapacağız? Salih amellerde yarışacağız. Bu babın son hadisi diyor ki Kays bin Ebi Hazim, ''Dekalna ala Habbab ibn-i'l-Eret.'' Sahabeden Habbab radıyallahu hayatının ilk döneminde çok gariban bir sahabe. Hayatının son dönemindeyse, biraz uzun yaşadığı için, fetihleri ve ganimetleri gördüğü için durumu düzelen bir sahabe. Diyor ki, Kays i̇bn Ebi Hazim, Neuduhu ve kadikte ve seb'a keyyat. Diyor ki, Habbab ziyarete gittik. Ne ziyaretine? Hasta ziyaretine. Yani, A'de yaudu. Ne manada? Hasta ziyareti manasında kullanılıyor. Onun için bugün de modern dilde, modern Arapçada, kliniğe ne diyorlar? ايادة ايادة Değil mi? Yani ya o da normalde sözlere bakarsanız ne manasında Döndü. Ama şer'i olarak baktığın zaman sahabenin dilinde, dinin istilahında hasta ziyareti. ايادة المريض Değil mi? Müslümanın müslümanın üzerindeki haklarından sayılırken ne diyor? ايادة المريض Tabi Habbab ibn eret ne yapmış? Yedik, yerini dağlamış, hasta. Rivadelerde biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam üç en şifa aldığını söylüyor. Hacamat, asel, bal ve dağlama. Ancak bir rivayette diyor ki ben dağlamayı ne yapıyorum? Kerih görüyorum. Dağlama ateş basma. Tabi zaruret varsa, hastalık artık böyle son raddeye ulaştıysa, tedavisi buysa nedir? Yapılabilir. Yapılabilir. Diyor ki Kabbab kendisini hasta ziyaretine gelen sahabelere ve e, tabiine İn ashabena ellezina salfu madu. Bizden önceki yaşayan sahabeler hepsi ne yaptı? Göçtü gitti. Yani demek ki insan olmanın hep aynı değil mi? Böyle yaşlı insanlar hayatta ölüm döşeğinde olanlara, hasta insanlara gittiğiniz zaman hep ne yaparlar? Eskilerden bahsederler. Habab da diyor ki geçmiş dönemde yaşayanların hepsini ne yaptı? Bizden öncekiler göçtü gittiler. Velam tanqus humud dunya. Diyor ki hadisi şerh alimler. Yani dünyadaki diyor nimetleri, onların ahiretteki nimetleri dünyada onlara ne olmadı? Verilmedi. Yani veliyet teaccaluha fid Yani mükafatları dünyada onlara ne olmadı? Verilmedi. Hani bir rivayette dedi ki ya, al diyor Musa bin Umeyr. Bak. Allah için canını verdi. Değil mi? Yurdundan hicret etti. Büyük şeyler yaptı Allah için. Allah'ın dini için. Ama karşılığında kefen denilecek bir kefen bulunamıyor. Demek ki yani bu dünyada ona hiçbir şey ne olmamış verilmemiş karşılık olarak. Hepsi nereye saklanmış? Habbab da diyor ki bunların diyor yani bizden önce yaşayanlar karşılıklarını ne yaptılar? Dünyada almadan göçtüler Gittiler. وَاِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجُدُ Bugün ise biz diyor öyle şeylere isabet ettik, öyle şeyler aldık ki Artık onları koyacak yer bulamıyoruz, toprağa gömüyoruz, toprağa koyuyoruz. Bundan şunu kastediyor Şerhan baktın Hazretleri. Yani artık para var, ganimet var. Paralarla ne yapıyoruz artık? Toprağa, binalar yaparak, inşaatlar yaparak evler yapıyoruz. Yani malı mülki artık nereye yatırıyoruz? Eve yatırıyoruz diyor. Bir rivayette Habbab diyor ki "Lakat كُنْتُوا وَمَا أَجِدُوا دِرْهَمًا عَلَىٰ اَحْدِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ Kendinden mahsul bir rivayette Habbab diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde öyle fakirdim ki bir dirhem dahi bulamıyordum. Yoktu. Ama şu anda diyor ve fî beyti erba'ûne elf 40 bin ne var? Dirhemim var diyor. Paraya bakıyorum. İşte bu rivayette ne diyor? Parayı bulduk. Nereye gömüyoruz diyor. Toprağı, ev yapıyoruz, bina yapıyoruz. Ve lâvla enne sallallahu aleyhi ve sellem nehâna enned'uva bil-mavti leda'vtu bi'hi Habbab diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizleri ölümü temenni etmekten, ölümü çağırmaktan, ölümü istemekten nehyetmemiş olduğunu bilseydim ne yapardım? Ölümü isterdim. Korkuyor çünkü. Yani. Neden korkuyor? Malmük geldikçe korkuyor. Sahabe bunlar. Bizde ne var? Tam <gülüyor> tam <dersin. gülüyor> Bizde tam dersi var. Mal gelsin, mülk gelsin, artsın. Onun yanında salih amellerde ne var? Bir düşüş var. Yani şöyle çevrenize bakın. Aleyküm selam. Çevrenize baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Adamın yokluk zamanındaki ibadetine, hırsına, dine olan bağlılığına bakıyorsunuz. Varlık zamanındaki haline bakıyorsunuz ki, Varlık zamanında ne yapmış bu adam? Gevşemiş. Cemaatle namazlara giderken, cemaatle namazlara gelmez olmuş. Evinde televizyonu yokken şimdi ne yapmış? LCD ekranı koymuş. Ailece filmler seyrediyor. Halbuki bu adam daha önce parası yokken evde Kur'an-ı Kerim okuyordu. Yatsından sonra yatıp sabah gece namazına kalkıyordu. Ama şimdi durum değişmiş. Habbab diyor ki yani bir dirhem bulamıyordum. Şimdi diyor 40 bin dirhemim var. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakladığını bilmesem ne yapacağım? Ölümü isteyeceğim artık. Sonra <gülüyor> ve diyor ki Kays bir seferinde geldik baktık Khabab evet ne yapıyor duvar bir, duvar bir duvar örüyor. Deminden dedi ya para artık çok ganimet artık bol onu artık nereye göme, gömecek koyacak yer ancak toprak. Feqale innel muslima leüceru fi kulli şeyin diyor ki Khabab Müslüman diyor infak ettiği harcadığı her şeyde ecrini alır. Talifetle de biliyorsunuz, hanımınızın ağzına koyduğunuz lokmada bile ne var? Ecir var. Müslüman adam uyanıktır arkadaşlar yani. Niyetiyle ne yapar? Ecir alır, sevap alır. Sahabeden dedi, dedikleri gibi ne diyor sana? İnni ahtesibu alallahi kavmeti keme ahtesibu alallahi nevmeti ve tam inni ahtesibu alallahi nevmeti keme ahtesibu alallahi kavmeti Ben diyor gece kalkıp kıyam namazını kıldığım zaman ki Bundan hasıl olan ecri, nasıl Allah'tan umuyorsam, böyle bir ibadetin karşılığında, uykumun da ecrini Allah'tan umuyorum. Niye? Çünkü uykuya niyet mi? Gece namazında kalkmak, vücudu güçlendirmek. Sabah namazında camiye gidip cemaatli namazı kılmak. Niyet bu olursa uykunda Ecir yazılıyor. Ama niyet, çok uykusuz kaldık, vücudumuzun sağlığı şimdi şey böyle düşecek, gözlerimiz kızardı. Yarın sabah 8'de işbaşı var. Bu olursa o gece yatarsın sadece neden istifade edersin? oyunlar istifade etsin dinlenmiş olsun. Diyor ki habab illa fi şey'in yecalehu fi hada Yani kişinin diyor ev yapması için sarf etmiş olduğu gayret, çaba hariç infak ettiği, harcadığı her şeyde ne vardır? Ecir vardır, sevap vardır. Tabii bunu ne yapan? Niyet eden için. Aleyhisselam diyor insanlar dört kısımdır. Allah birisine vermiştir, hem ilim vermiştir, hem mal vermiştir. Ondan sonra hem ilmini Allah'ın sevdiği, istediği yolda kullanıyordur, hem de malını Allah'ın istediği yolda kullanıyordur. Birisine de sadece ne vermiştir? İlim. Bakın ilim talebeliğinin üstünlüğü burada da var işte. İlim verilen adama ne verilmemiş? Mal verilmemiş. Ama ilim talebeden uyanık. Ne diyor? Şayet diyor allah Teala bana da onun gibi mal vermiş olsaydı ben de ne yapardım? Onun gibi harcandım. Ne diyor allah Onlar ecirlerinde sevaa Eşit. Ya, i̇lim talebesi uyanık olacak. Abi. Bu çağdaki gibi değil. Şimdi şeytanın en çok kandırdığı insanlar ilim talebeleri. Değil mi? O aleyhissalatü vesselamını anlatır. mal var. birisinin. Öbürkü ne Allah ilim vermiş. Hemen onun gibi olmak istiyor. Ve ne oluyor? Ecr'de ona ortak oluyor. Evet. Önümüzdeki hafta. Burada kalalım. Bâbul vera'i ve terkişşubuhâti vera' Takva ve şüpheli olan şeyleri terk etme babını değineceğiz. Buna Bu çağda aslında çok ihtiyacımız var. Yani İmam Nevi rahimahullah. Bu kitabın yazarının doğduğu köyün ne? adı neydi arkadaşlar hatırlarsanız. Neydi? Neva. Değil mi? Yani Neva köy. Nerede o köy? Şam'da. Suriye'ye yakın bir köy. Yani Şam'a yakın bir köy. Yaklaşık 60-70 kilometre Biz gitmiştik o, o köye. Tabii Nevavi. Oradan alıyor. Yoksa neva şey değil, çekirdek değil. <gülüyor> Nevavi, rahimallah, Şam'a geliyor, yerleşiyor, ilim talebisi, talep etmek için. Şam'a geldiğinde, Şam'ın biliyorsunuz, Şam'ın meyvesi, sebzesi meşhurdur. Aynı bizim Türkiye gibi, her şey var. İncirinden armutuna, armutundan karpuzuna, karpuzundan muzuna, her şey. Gittiniz an, aynı Türkiye gibi buluyorsunuz böyle, geniş araziler, her şey dümdüz böyle. Ova. İmam-ı Nevevi Rahim hayatını okuyun. Diyor ki, İmam-ı Nevevi'nin hayatında olan hayatını anlatanlar İmam-ı Nevevi Şam'ın meyvelerinden, sebzelerinden yemezmiş. Niye yemezmiş? Çünkü o toprakların birçoğunun vakıf malı olduğunu biliyormuş. Vakıf malı. Bir yerler için, fakirler için, fukara için, şeyler için vakfedilmiş. Daha sonra insanlar ne yapmış? Bugün de olduğu gibi bakın birçok yere. işgal etmiş, oraya sahip olmuş arstık, orası onun mülkü olmuş gibi davranıyor ama o, onun vakıf olma şeyini değiştirmiyor. <gülüyor> Ondan dolayı İmam-ı Nevi'ye diyorlar ki ne yapmazdı? Şam'ın meyvelerinden yemez. Şam'ın dışına çıktığı zaman yiyormuş. İşte o İmam-ı Nevi'ye samimiyetine bakın. Yani biz hala onun ölümünden 676'da öldü. Hicri olarak 676. Yani 850 sene olmuş öleli. 850 sene, yani 100 sene önce ölen dedenizi... Adını hatırlayanımız var Yok. Gitmiş. Biz İmam-ı Nevi Rahimahullah diyoruz. Allah ona rahmet etmiyoruz. O ne yapmış? Allah için İhlaslı olmuş. Şüpheli şeylerden uzak durmuş. Bu kitabını mesela Riyad-ı adlı kitabını yazmış. Sadece bu kitabı değil bir sürü kitabı var. Bütün dünyada hala matbaalar o kitapları basıyor arkadaşlar. Hala matbaalar Bu alemin yazmış olduğu kitapları basıyor. Bu da onun Alemlerin de dediği üzere İhlasını, niyetindeki İhlasını bize Gösteriyor. İnşallah önümüzdeki babta ne yapacağız? İmam-ı Nehmi'nin burada zikretmiş olduğu ayetleri ve hadisleri zikrederiz. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirullah.